Efendim merhabalar. Burç Efem'den Çocuk deyip geçmeyinden selam ve saygılarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün mümkün olduğu kadar sizlerin gönderdiği e-mail'leri cevaplayarak programımızı sürdürmeye çalışacağız. Geçtiğimiz hafta, ondan önceki hafta ve bu hafta gönderdiğiniz e-mail'ler var. Onlar birikmiş vaziyette. Kimisine e-mail ile cevap vermeye çalışıyorum. Efendim, kimisine ise Radyodan cevap vermeye çalışıyoruz gönderdiği e-maillerine ama buna rağmen yine de cevaplandırılmamış e-mailler var. Efendim bundan dolayı da cevaplandırılamayan e-mailler soruları da anlayışınıza sığınmak zorunda kaldığımızı belirtmek istiyorum. Ama lütfen yazmaya devam edin. Daha sonraki haftalarda yine cevap vermeye çalışacağız. Gönderdiğiniz hiçbir e-mail cevaplandırılmamış olmasını içime de sindiremiyorum. Onu da belirtmek isterim. Efendim, bugünkü ilk sorumuz Ertuğrul Bey'in. Ertuğrul Bey şöyle bir soru sormuş. Sayın Adem Bey, yaşınız kaç bilmiyorum ama ben 20 yıllık öğretmenim ve 47 yaşındayım. Sizin sessiz ama yürekten takipçinizim. Öğretmenler hakkındaki sözlerinize bazen üzülüyorum ama bir hakikatten de bahsediyor olmanızdan dolayı da ciddi hak veriyorum size. Hocam değerli vaktinizi almayayım. Ben öğrencilere verilen performans ödevlerinin güzelliğine mi, samimiyetine mi not vermeliyiz konusuna değinmenizi rica edeceğim demiş Ertuğrul Bey. Efendim değerli hocam, evet siz benden çok tecrübelisiniz. Eğitim hayatının içerisinde görmediğiniz şey neredeyse kalmamıştır. Artı ötesinde sorunuz öyle hassas ki bu 20 yıllık belki öğretmenlik tecrübenizin neticesinde vardığınız bir şey ve dolayısıyla belki de bu soruyu kasıtlı olarak soruyorsunuz ki kendi meslektaşlarınızdan genç arkadaşlara da belki 20 yılın neticesinde tecrübe paylaşımı olur diye. Şimdi sorunuz çok anlamlı hakikaten. Görüyoruz ki biz de kendi çocuklarımdan da şahidim. Performans ödevleri değerlendirilirken çocukların ilk öğretim sırasında aldıkları performans ödevleri değerlendirilirken öğretmenler bazen bir yanılgıya kapılabiliyorlar. Ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar ahım şahım, düzgün çizilmiş, düzgün yazılmış, düzgün yapıştırılmış bir performans ödeviyle karşılaşıyorlarsa onlara daha yüksek puan vermeye çalışıyorlar. Halbuki bu çocuğu da yanıltan bir kısır döngünün içerisine giriyor. Neden? Çünkü birçok performans ödevini veliler de biliyor ki, öğretmenler de biliyorlar ki çocuklar kendisi yapmıyor. Veliler yapıyorlar. Neden veliler yapıyorlar? Şimdi performans ödevi için bir verilen süre, istenilen şey ve çocuğun kapasitesini yan yana getirdiğimizde bu üçü çoğu defa uyum içerisinde olduğu kanaatini taşımıyorum ben. Bizzat kendi çocuklarımdan takip ettiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla... Performans ödevlerinin ilk öğretim çağındaki performans ödevlerinin yerli yerince çocuk ruhuyla tam uyuştuğu kanaati bende oluşmadı. Ve çocuklar evet bir taraftan pratik hayatın içerisinde öğrenmeye teşvik edilirken çocuk ruhuna ve çocuk dünyasına uzak verilen performans ödevleriyle çocuklar gereksiz bir bunaltının içerisine düşmüş durumdalar şu andaki sistem içerisinde. E böyle olunca da çok doğal olarak da anne babalar çocuklarını koruyuculuk içerisinde performans ödevlerine ya yardımcı oluyorlar yahut da kendileri yapmak zorunda kalıyorlar. Böyle olduğu takdirde de sonuç nasıl çıkıyor? Çocuk eline aldığı bir kağıdı işte performans ödevini öğretmenine götürüyor. Buyur öğretmenim diyor. 1- Çocuğu yalana teşvik etmiş oluyorsunuz. Neden? Çünkü kendi yapmadığı performans ödevinden dolayı çocuk puan alacak. Ve orada kendini ne kadar yalancılığını gizleyebilir ise, akşam bunu annesinin yaptığını gizleyebilir ise çocuk o derecede öğretmeninden paçayı kurtarmış olacak. Dolayısıyla böylesi bir sistemin çarkları yalancı bir çocuk oluşmasına neden oluyor. Öğretmen bir taraftan, veli bir taraftan, müfredat bir taraftan her birisi sanki bir kıyma makinası gibi çocuğu böylesi işin içerisine çıkılmaz bir hale soktuğunu söyleyebiliriz. Artı ikincisi bu işin içerisinde nasıl çıkarız diye baktığımızda burada asıl belki eğiticilere, öğretmenlere büyük yük düşüyor. Neden? Çünkü gelen performans ödevini Değerli Hocamızın da söylediği gibi güzel olması, daha güzel olması, kriterlerine çok yaklaşmış olmasından daha ziyade burada öğretmenin asıl değerlendireceği şey bu performans ödevini samimi olarak ve acemilik ile, Efendim ve bilgisizlik ile ve becerememe haliyle çocuk tarafından bizzat yapılmış mı yapılmamış mı onu kontrol etmesi lazım belki de. Performans ödevinden elde edilecek belki kriterler ve başarılar çocuğa 10 derecesinde bir efendim atılımı öngörüyor ise bu atılımın ...efendim çocuk tarafından mı yapılmış... ...yoksa veli tarafından mı yapılmış olduğunu... ...öğretmenler ciddi olarak ayırması lazım. Efendim kağıdın üstüne yapıştırılan resim... ...hafifçe eğri olmuş. Kenarlarından tutkal çıkmış. Çocuk iki kere yazmış, iki kere silmiş. Altta silinmiş olan şeyler duruyor hala. Efendim kenarları kırışmış. Üstüne yapıştırdığı karton... ...efendim biraz eğri kapak olmuş... Tüm bunların her birisi bu performans ödevindeki kalbi samimiyetin ifadesidir. Dolayısıyla öğretmenin böylesi bir performans ödevini değerlendirirken dikkat edeceği şey şahsi kanaatim ve çocuk ruhu açısından pedagojik olarak değerlendirdiğimizde çocuğun bu performans ödevi içerisinde kendisini koyabilmesidir. Dolayısıyla iki tane ödev karşı karşıya ise bir öğretmenin elinde bunlardan birisi çok kaliteli. ...çok başarılı, resimler böyle... ...göz alıcı, süslemeleri... ...püslemeleriyle birlikte böyle... ...göz kamaştırıcı bir şey ise... ...eğer öğretmen... ...bu performans ödevinin içerisinde... ...o çocuğun acemiliğini... ...ve o çocuğun... ...efendim... ...bilgisizliğini göremiyor ise... ...çok yoğun bir bilgi görüyor ise... ...onun içerisinde... ...bence çocuğu normal seviyeye çekmek için... ...böylesi bir performans ödevini... O çocukla birlikte ekstra, veliyle birlikte ekstra konuşması lazım. Belki demesi lazım ki, sevgili veliyim ben bu performans ödevini size vermedim. E ben bunu çocuğa verdim. Ben çocuğunuzun bunun içerisindeki efendim samimiyetini görmek istiyorum. Bırakın yarım yamalak yapsın, bırakın eğri yazsın, bırakın çirkin yazsın. Ama ben çocuğunuzu görmek istiyordum. Çocuğunuzun bulunduğu seviyeyi bir üst seviyeye çıkartmak istiyorum diye gerçek bir eğiticinin belki de kelimeleriyle... Veli'ye yaklaşması lazım. Yoksa günümüzde performans ödevleri... ...işte ilk öğretim çağında görüyoruz... ...veliler birbirleriyle yarışıyorlar. Senin performans ödevine bir bakayım... ...diyor veli, anne... ...öbürküsü de çıkartıyor, seninki daha güzel... ...olmuş diyor. Ya kimi kandırıyorsunuz? Yani nerede... ...çocuk eğitimi, çocuğun... ...bilgi ve beceri sahibi olması... ...nerede birbirinize gösterdiğiniz bu... ...performans ödevleri. Dolayısıyla... ...samimi bir eğiticinin... ...buradaki duruşu, o... Kendisine teslim edilen performans ödevlerindeki samimiyeti keşfetmesi ve onun içerisindeki kargacık burgacık eğri yazılara not vermiş olması. Düzgün yazıya değil. Efendim burada peki bir üst başarıya doğru getirme, çocuğu efendim bir adım ileriye götürme nasıl olacak peki kargacık burgacık yazıya not verdi, eğri bir resme not verdi? Efendim bugün böyle gelir. Yarın öbür türlü gelir, ertesi gün birazcık daha düzenli gelir diye öğretmen bu gelişim sürecini takip etmesi lazım. Yoksa teslim edildiği performans ödevinde sanki böyle dört dörtlük her şey ortaya çıksın diye üniversite çağındaki bir şeyi bekler gibi. Daha ilk öğretim çağındaki çocuklardan bu türlü şeyler beklemek gerçek bir beklenti değil. Bu konuyu açtığı için Ertuğrul Bey'e teşekkürlerimizi iletelim değerli hocamıza. Efendim bir sonraki soru Memnune Hanım'ın sorusu Değerli hocam bazı okulların giriş kısımlarında o okulun en başarılı öğrencilerini gurur tablomuz diye asıyorlar Benim oğlum kendi sınıfında çok sevdiği bir arkadaşının resmi oraya asıldı diye arkadaşına karşı mesafe koydu Çok havalara girdi diyerek onunla konuşmaz oldu Sorum şu okullardaki bu uygulama doğru mu başarıyı özendirir mi? Şimdi pedagojik olarak baktığımızda okulların o giriş kısımlarına veya panolara, koca koca tabelalara bizim okulumuzun gurur tablosu, iftihar duyuyoruz falan filan diye çocukların resimlerini asıyor olmak o çocuk için de sağlıklı değil, duygusal gelişimini hesaba kattığımızda sağlıklı değil. Artı o çocuğun haricindeki çocuklar için de sağlıklı değil. Yani kalabalıklar içerisinde birisini takdir etmek... Diğerlerine ceza vermektir. Bir grup öğrencinin içerisinden iki kişiyi çağırıyorsunuz. Gelin bakalım sizin aldığınız nottan dolayı alkışlayın arkadaşınızı diye. Kendisi düşük not almış olan çocuklara yüksek not almış olan çocuklara alkışlattırıyorsunuz. Bu durum böylesi bir durum. Pedagojik değildir. Evet sizin niyetiniz nedir? Başarılı olan çocuğu ödüllendirerek diğerlerini de aynı seviyeye çıkartmak. Ama çocuk ruhu böyle bir şey değil. Belki yetişkinliklerde marifet iltifata tabidir diyebilirsiniz. Ama bu yetişkin ruhuyla alakalı bir şey. Henüz inşaat aşamasında olan, henüz inşa aşamasında olan çocuk ruhunu bu takım şeyler ile zedeler iseniz... ...inşaatın devamlılığını getirmekte zorluk çekersiniz. Efendim bakın iki arkadaş çok iyi aslında arkadaşlar... Ve bu iki arkadaştan birisi gurur tablosu falan diye okulun girişine asılmış çocuk birden havalara girmiş ya da diğer arkadaş öyle hissetmiş efendim havalara girer mi çocuk tabii ki girer yani kendi resmini kapıda gören hangi kişinin enaniyeti egosu benliği hoşlanmaz bunlar oradan yürürken kim böyle kasıla kasıla yürümez e kasıla kasıla yürüdüğü zaman yanındaki arkadaşa ne oluyor yanındaki arkadaşını ezmiş oluyor. Daha düne kadar bu koridorda geçerken sen böyle yürümüyordun, şimdi ne oldu? Diye o çocuğun içerisine daha inşa aşamasında, kişiliğini oluşturma aşamasında o çocuğun içerisine damlatılmış bir zehir gibi bir şey olur bu. E daha sonra bu çocuklar nasıl baş edeceksiniz? Yani egosu, enaniyeti daha ilk öğretim çağındayken veya işte lise çağındayken bu şekliyle dolduruşa getirerek, efendim kışkırtılarak enaniyet pompaladığınız bu çocuğun, Geri kalan yaşama nasıl şekillenecek? Daha sonra aynı performansı aynı başarıyı sergileyemediğinde kendi resmi oradan inip de bir başkasının resmi oraya asıldığı zaman bu çocuğun durumu nasıl olacak peki? İşte bunları tüm hesaba katmak lazım. Dolayısıyla gurur tablomuz vesaire diye o okulların girişlerinde sağda solda resimlerin asılıyor olmasını, ...ben pedagojik olarak doğru bulmuyorum. Ha ne yapılabilir peki okulumuzun bu bir başarısıdır. Ben bu başarıyı ilan etmek istiyorum. Ben bu başarımdan dolayı okulumu da alkışlamak istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımı teşvik ve takdir etmek istiyorum. Efendim okulun personelini teşvik ve takdir etmek istiyorum. O takdirde yapılacak şey belki de bir gurur tablosu odası açılabilir. Şeref odamız denilebilir mesela... İftihar odamız denilebilir. Ve oraya gerçekten altın plaketli çocukların... ...hem resimleri konulabilir... ...hem de o çocukların plaketleri böyle asılabilir. Camekanların içerisine konulabilir. Sadece çocukların değil... ...öğretmenlerin de... ...o çocuğun yanında bulunmuş olan... ...o çocuğun efendim gelişimine katkı olan... ...öğretmenleri de... ...onun yanına efendim resim olarak... ...onun yanına isim olarak konulabilir. İşte falanca çocuk resmiyle birlikte koydunuz 2010-2011 yılı falanca imtihanın en başarılısı e peki bu çocuk kendi kendine gökten zembille mi indi bunun yanında nerede hani hocaları bunun yanında nerede annesi babası? İşte onları da belki de bir odanın içerisinde, bir camakanın içerisinde bu çocuğun resmi, ismi konulduktan sonra hemen yan tarafa da arka tarafa da görünmez kahramanlar olarak o çocuğun öğretmenlerinin de efendim, velisinin de ismi olması lazım. Eğer arzu ediyorsa velisi veya öğretmenleri. Ve bu oda belki okulun tanıtılması için ve belki bu okulun başarısı için Efendim çocukların devamlı girip çıktığı bir oda değil, hayır sanki bir müzeyi gezer gibi velilerin gezeceği, öğretmenlerin gezeceği veya okulu ziyarete gelenlerin gezdirilip efendim gösterileceği bir yer olur ise işte o zaman çocuk ruhuna hassas davrandığımız bir kez daha ortaya çıkmış olur. Efendim siz bunu neden bir odanın içerisine sergilediniz de dışarılarda böyle koca koca flamalar içerisinde, koca koca resimler içerisinde asmıyorsunuz diye sorulduğunda... ...diğer çocukların incineceğini düşünüyoruz. Yahut da o çocuğa acaba gereksiz yere bir enaniyet mi, ego mu vereceğimizden endişe ettiğimiz için... ...biz kendi gurur tablomuzu yetişkin ruhuna göre hazırlamaya çalıştık. Biz burada efendim şeref tablomuzu sergilemeyi uygun bulduk. Demek daha gerçekçi olur. Memnune Hanım'ın da böylesi bir mesajı cümleleri en azından söylemeye vesile oldu. Başarıyı özendirir mi? Yani evet başarıyı özendirebilir belki çocuk kendi resminin de orada asılmış olmasını isteyebilir ondan dolayı derslerine çalışabilir ama biz bu türlü başarıları gerçek bir başarı yani aksiyoner bir başarı değil bunlar reaksiyoner bir başarı olduğunu düşünüyoruz yani kamçılanarak dıştan gelen sinyallerin tesiriyle öğrenmenin verdiği mutlulukla öğrenmenin verdiği heyecanla oluşan bir başarı değil de Efendim bir yerlere gelebilmek için şunu da yapayım, bunu da yapayım, beni alkışlasınlar, resmimi oraya atsınlar falan filan diye enaniyetin teşvik edilmesiyle, kamçılanmasıyla oluşturulan başarılar geçici başarılardır ve reaksiyoner başarılardır. Bu türlü başarılar ile iftihar etmek ne kadar doğrudur onu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Efendim Hüseyin Bey'in mesajı var. Hüseyin Bey şöyle sormuş. Esselamu Aleyküm. Hocam benim ikiz çocuklarım dokuz yaşlarındalar. Bizim evde televizyon yok. Çocuklar dört yaşındayken eve bilgisayar aldık. Hem dini hem de normal çizgi filmler aldık. Çocuklar çizgi filmleri çok seviyorlar. İki sene hiç kısıtlamadık. Baktık kızım kendini çok kaptırmış. Kısıtlamaya başladık. Çünkü yerken içerken hep çizgi filmleri düşünüp gülüyor. Neden güldüğünü sorunca çizgi film karakterlerinin yaptığı hareketlere güldüğünü söylüyor. Bir de bazen kalkıp bir o tarafa bir bu tarafa biz engel olmasak koşup duruyor. Bunlar çizgi filmlerden mi kaynaklanıyor? Acaba hiç mi seyretmezsek diye sormuş Hüseyin Bey. Şimdi Hüseyin Bey burada sorun olan şeyi ben çok algılayamadım işin açıkçası. Şimdi çocuğunuz durup dururken güldüğünü söylüyor. Ve niye güldüğünü sorduğunuzda... Efendim diyor ki çizgi filmdeki kahramanların yaptığı işler aklıma geldi. Onun için gülüyorum. Gülmesin mi çocuk? Burada bir sorun yok ki. Yani çocuğun aklına çizgi filmdeki birisinin birisiyle oynaştığı gelmiştir. Birisinin birisiyle şakalaştığı gelmiştir. Efendim çizgi film animasyonunun komik bir görüntüsü gelmiştir. Ve otururken güler ona. Bunda bir mahsur yok ki. Yani dolayısıyla çocuğun ruhunda hiç böyle espiritüel bir şey olmayacakmış gibi, çocuk hiç gülmeyecek, efendim çizgi filmi hiç düşünmeyecekmiş gibi bir kanaatiniz var ise bu kanaat yanlış bir kanaat. Çocuk gülecek de, hatta sizinle otursun, siz de konuşun. Geçen gün izlediğimiz çizgi filmde şu çocuk şöyle yaptı. Bak bu karga böyle yaptı. Şu kuş nasıl uçtu gördün mü diye oturun siz de konuşun. Hatta siz de gülün yani. Artı bir şey sormuşsunuz. Çocukları durduramıyoruz veya işte çok hızlı hareketler ediyorlar diye söylemişsiniz. Şimdi evet çizgi filmler çocuk ritmini biyolojik ritmini hızlandırıyor. Ve çocuklar her ne kadar televizyonda çizgi film izlerken veya çizgi film izlerken bilgisayarda sakince ve sükunet içerisinde duruyor olmuş olsalar da dikkatinizi sizin de çekmiş film kapandığı an çocuk o içerisine aldığı Hızlanmış ritmi birdenbire kesemiyor. Kalkıyor ondan sonra bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor. Neredeyse duvar olmamış olsa duvarı delip geçecek yani. Öylesi bir halin içerisine giriyor. Evet, sorduğunuz soru veya gözleminiz doğru bir gözlem. Çizgi filmler çocukların ritmini hızlandırıyor. Bundan dolayıdır ki bazı çizgi filmler özellikle pedagojik anlamdaki bazı çizgi filmler şu anda bilinçli aileler arasında çok ciddi derecede yayılıyor. Ki bunlardan bir tanesi de kayo çizgi filmi tavsiye ederim dikkat ederseniz orada çocuğun biyolojik ritmini hiç hızlandıran etkenler yok etmenler yok dolayısıyla o ve benzeri şekilde çizgi filmlerle çocuğunuza yaklaşmanızı tavsiye ederim çocuğun biyolojik ritmini hızlandıracak. Abuk subuk görünüşlü uçan koşan bir tarafa çarpan şimşekler çıkartan nedir rica ederim bunlar böyle çizgi film mi olur yani adam para kazanmak için birçok şey yapmış yani bunu evinizin içerisine çocuğunuzun karşısına çıkartmış olmak yani bir aile reisliği bir efendim şey olarak düşünmeyin lütfen. Çocuğunuz oyalanıyor olarak da düşünmeyin yani. Çocuk ruh sağlığı bundan işte birçok uzmanlar açıklıyor. Bu konuda yapılmış olan birçok fem araştırmalar var. Çocuk ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor yani. Dolayısıyla bu türlü şeylere çocuğunuzu yaklaştırmamanız gerekir. Efendim Rıza Bey'in bir mesajı var önümüzde. Rıza Bey şöyle sormuş. 15 yaşında bir kızım var. Kendine güveni o kadar az ki ondan 9'u çıkarınca bir olduğundan bile şüpheli. Bu durumda ne yapmalıyız, bize bir yol gösterir misiniz diye sormuş Rıza Bey. Değerli Rıza Bey'in mesajı iki satır ama bu iki satırın içerisini derinlemesine doğru indiğimizde çok şey söylenebilir belki. Rıza Bey size tavsiyem sadece şu olur. Çocuklarda genellikle bu türlü kaygılar, bu türlü kaygı bozukluğu çocuğun güven ortamında olmamasından kaynaklanıyor. Genellikle çocuk bir yetişkinin altında ezilmiş olmasından, bir yetişkinin onun üzerinde, hakimiyet kurarken, çocuk, kendi hakimiyetini, kaybetmiş olmasından kaynaklanıyor. Aslında yetişkin belki, iyi niyet ile, çocuğun içerisine, hakimiyet kurmaya çalışırken, ve onu yönlendirmeye, ve iyiliğe doğru sevk etmeye çalışırken, bir şey kayboluyor orada, çocuk, kendi hakimiyetini kaybediyor. Çocuk, kendi Yeteneklerini kaybediyor. Gözünü sadece anne babasına dikiyor ki acaba onlar bu konuda ne düşünecek diye. Çünkü kendi bildikleri kendisine göre çok defa hep yalan ve yanlışlar ibaret olduğu için en iyisini bilen annesi, en iyisini bilen babası ya da en iyisini bilen öğretmenidir. Dolayısıyla yetişkin ruhunun altında kalmış olan bir çocuğun halini efendim iki satırlık bir mesajda ifade ediyorsunuz Rıza Bey. Ne yapılabilir efendim o yetişkinler kimler ise çocuğunuzun ruhundan çıkartmaya ve çocuğunuzun güven içerisinde yanlışlarıyla birlikte güven içerisinde kalmasını sağlamaya çalışmanız gerekir. Endişe etmeyin çocuğunuz yanlış yaparak doğruyu bulacaktır. Yanlış yaptığında eğer size dönüp gözünüze bakıyor ise ona karşı yanlışlarını söylemek yerine yanlışlarını anlayışla karşılamanız lazım hatta sizin de zaman zaman yanlışlar içerisinde olmanız lazım mükemmelliyetçi bir baba annenin çocuğu genellikle kaygı bozukluğu taşıyor onu ifade edeyim efendim reklamlardan sonra tekrar birlikte olalım e-maillerinizi okumaya cevaplandırmaya devam edeceğim bu arada nasıl e-mail göndereceğinizi de hemen ifade edeyim www.ademgunes.com web sitesine girdiğinizde efendim sitenin sağ üst köşesinde adem güneşe sor butonunu tıkladığınızda açılacak menüye sorularınızı yazıp gönderebilirsiniz efendim reklamlardan sonra görüşmek üzere efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz aslı hanımın sorusu var şu anda önümüzde Aslı Ece Hanım şunu sormuş, selamun aleyküm hocam, 4,5 senelik evliyim ve 3,5 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. Bütün kitaplarınızı okudum ve hemen hemen hepsini uygulamaya çalıştım. Değerli bilgileriniz için teşekkürler. Yalnız bu aralar kafamı kurcalayan bir sorun var ve öncelikle size danışmak istedim. Evlendiğim sene çocuk sahibi olduğumuz için 3 senedir her şeyi çocuğumuzla endeksli yaşadık. ''Eşimle doğru düzgün hiç baş başa kalamadık. Sizin tavsiyeleriniz üzerine 4 yaşını doldurmadığı için çocuğumu uzun süre hiç yalnız bırakmadım.'' Şimdiye kadar sadece iki kez birer gece anneannesinde kaldı. Şimdi eşim kızımızın artık büyüdüğünü ve biraz da birbirimize zaman ayırmak için 3 günlük bir yırt duşu programı yapmak istediğini söylüyor. Ben de istiyorum ama kafam çok karışık. 3 gün uzun bir zaman mı? Çevremizde bu kaygılanmalarıma gülenler bile oluyor ama ben sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda çocuk büyütmekten memnunum. Bu üç gün çocuğumda bir problem yaratır mı? Bu sürede anneannesinde kalacak ve orada bir oyun odası bile var ama gece beni arar diye korkuyorum. Aklım burada kalmasındansa hiç gitmemeyi göze alabilirim. Tavsiyelerinizi bekliyorum hocam. Ona göre rezervasyon yaptıracağız bu hafta içerisinde. Bu yüzden acil cevap verirsiniz sanırım diye sormuş Aslı Eze Hanım. Efendim şimdi biz radyo programlarına başlayalım aşağı yukarı. Burç Efendi bir yılı aştı şu anda. Yani aslında şöylesi bir şey oluştuğunu görüyorum ve buna da çok seviniyorum. Bir kısım anne çocuklarını yeni dünyaya getirdiğinden itibaren... Efendim cezasız, şiddetsiz ve mükafatsız ve çocukluk sırrına vakıf olarak annelik yapmaya gayret sarf ettiklerini görüyorum ve böylesi annelerin bana teşekkür, takdir, efendim ve dua dolu mesajlarını da gördükçe inanın şu radyo programlarını neredeyse tüm annelerin yüreklerine sokmak için haykırarak yapmak istiyorum neredeyse. Yani çocuklarının yaka paça olup da çocuklarıyla hırgür yaparak, çocuklarıyla saç başa mücadele içerisinde onları ceza ile sindirerek, mükafat ile onları kandırarak, Çocuk terbiyesinde başarısızlığa doğru kendilerini, mutsuzluğa doğru götüren anne babaları gördükçe, efendim sanki semaya çıkıp oradan aykırmak istiyordum ki gittiğiniz yol yanlış diye. Neden? Bizzat kendi çocuklarımda gördüğüm. Ve bizzat da şu anda birkaç yıldır samimi olarak şurada yaptığımız programları takip eden dinleyicilerimizin geriye dönüşümünde, hocam lokum gibi oldu çocuğumuz, hocam daha önceden çatıştığımız çocuk şu anda bir garip olmaya başladı, Efendim ben de keyif alıyorum artık çocuğumdan, çocuğum da benden keyif alıyor denilen mesajları gördükçe hakikaten çok memnun oluyorum. Aslı Ece Hanım da işte bu annelerden bir tanesi galiba ve şimdi şunu soruyor. Demek ki o kadar bir bağ kurulmuş ki etrafımdaki kişiler benle dalga geçiyor neredeyse bu kadar çocuğuna hassas olma diye. Halbuki Aslı Ece Hanım da soruyor ki hocam üç günlüğüne yurt dışına çıkacağım, çocuğum üç buçuk yaşında acaba gitsem bir mahsur olur mu? Şunu söyleyeyim. Aslı hanım eğer çalışmayan bir anneyseniz ve çocuğunuzun yanından iki günden hariç hiç ayrılmadığınızı söylüyorsunuz. Tam kritik bir evredesiniz şu anda. Yani öyle bir yerdesiniz ki bir adım ileriye atmış olsanız çocuğunuz ruhen artık dirilmiş vaziyette olacak. Dünyaya gelmiş vaziyette olacak. Hani hep bahsediyoruz ya ruhsal embriyo hayatını bırakmış gerçekten dünyaya gelmiş olacak. Bir adım gerisinde ise çocuğunuz hala size bağımlılık sürecinin içerisinde çocuğunuzu görmeden bir şey söylemiş olmak sizi yanıltır ama siz çocuğunuzla birlikte olduğunuz için bunu belki daha net görebilirsiniz. Bu kritik evrenin eğer bir adım gerisindeyseniz ve bağımlılık süreciniz hala devam ediyor ise o takdirde çocuğunuzun 3,5 yaşını birazcık daha geçmesini tavsiye ederim. Yok çocuğunuz efendim bağımlılık evresini yavaşça atlatmış ise o takdirde gidebilirsiniz, tatilinizi doyasıya yaşayabilirsiniz. 3 günlük bir tatil eğer bu kritik eşiği atlatmışsa çocuk için efendim, çok bir şey kaybolmasına neden olmaz. Peki bu kritik eşiği atlattığınızı nereden anlayabilirsiniz? Yani şunu şey yapabilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Daha önce söyledim. Bir alışveriş merkezine gittiğinizde yürüyen merdivene, çocuğunuzu bindirdiğinizde... Ve siz el sallayarak aşağıda beklediğiniz halde çocuğunuz da yürüyen merdivenden panik yapmadan o da yavaş yavaş yukarıya çıkarken size el sallıyor ve bay bay yapıyor ise yani içerisinde güven duygusunun oluşup oluşmadığını böylelikle test edersiniz. Eğer yukarıya doğru çıkarken tebessüm içerisinde çıkıyorsa o takdirde çocuğunuzda oluşmuş bir güven duygusundan bahsedebiliriz. Yok eğer siz o yürüyen merdivenin aşağısında çocuğunuza el salladığınızda ve yürüyen merdivene çocuğunuzu bıraktığınız sırada da böyle birkaç merdiven yukarıya yürüyen merdiven onu götürürken panik yapar, korku yapar ve aşağı doğru inmek için çaba sarf ediyorsa o takdirde tam bir güven duygusu oluşmuş diyemeyiz. Yahut da Efendim bunun yine test edileceği yerlerden bir tanesi asansör olabilir. Çocuğunuz babayla birlikte asansöre biner örneğin. Sizse merdivenlerden aşağıya ineceğinizi söylersiniz. Birkaç kat aşağıya ineceğinizi söylersiniz. Ve babayla birlikte o aşağıya indiğinde sizi de aşağıda gördüğünde birdenbire size sarılmıyor. Aşağıya inip kapıdan çıkmak için kapıya doğru yöneliyorsa o takdirde yine oluşmuş olan bir güven duygusundan bahsedebiliriz. Veya daha önceki programlarda söylemiştik gerçi deniz mevsimi değil denizde çocuğunuzu bırakamazsınız ama çocuklarda eğer güven duygusunda bir yoksunluk var ise anneye ait oluşturulması gerekmiş olan oluşturulması lazım gelen güven duygusu oluşamamışsa çocukta anneye güven o takdirde böyle çocukların yüzmelerinde bir problem oluyor. Götürün çocuğunuzu havuza havuzun içerisine bıraktığınızda yüzme işlemini böyle bıraktığınız sırada çocuğunuz sudan korkar. Yani suyun onu tedirgin ettiğini görürsünüz ve çırpınmaya başlar ve çıkmak ister. Bu hani suyla yeni tanışmış olan birisinin tedirginliği değil de bir panik hali olduğunu fark edersiniz. Eğer çocuğunuzda bir güven duygusu eksikliği var ise tüm bunlara bir bakın ondan sonra belki karar verirsiniz. Çünkü ben çocuğunuzu görmeden herhangi bir şey söylemiş olmam sizi yanıltabilir. Efendim bir sonraki mesajımız Konya'dan yazan bir dinleyicimize ait dinleyicimiz şunu soruyor sayın hocam radyo programlarınızı dinliyorum çok güzel bir program benim biri 8 yaşında biri 4 yaşında iki kızım var eşin sürekli sevgilime gidiyorum öbür hanımımın yanına gidiyorum diye buna benzer sözler söylüyor şakalar yapıyor ben alıştım artık ama bu sözlerin çocuklara etkisi ne olur psikolojilerini bozar mı diye endişeliyim Hocam ne yapmam lazım gelir? Yardım edin." demiş. "Teşekkürler." diye sormuş. Yani bunlar çocuk ruhunu tahrip eden şeyler. Yani çocuk ruhundan uzak olan şeyler. Tabii ki çocukların psikolojisini bozar. Hangi açıdan bozar? Yani birincisi "Sevgilime gidiyorum." diye eğer çocuğunuza babanın bir sevgilisi olabileceğini, babanın başka bir hanımının olabileceğini daha bu yaşta genç kız çocuklarınıza bunu alıştırırsanız o zaman yarın o çocuklar kendi evliliklerinde efendim sevgili edinmek, efendim kendi evliliklerinde başka birisini edinmek gibi bir şeylerden rahatsızlık duymayabilirler. Hassas olmazlar. Mahremiyet eğitimi dediğimiz eğitimin temel davranış refleksi dediğimiz refleksin oluşmasının önüne geçersiniz. Böyle davranırsanız ya çocukraz. Tabii ki çocukların psikolojisini bozarsınız. Kocaman adamın ben sevgilime gidiyorum diye Çocuğun ruhunu tahrip etmeyeceğini düşünür müsünüz acaba? Tabii ki tahrip eder. Yani baba bu özgürlüğü kendisinde hissediyor. Sevecen dahi olmuş olsa böylesi bir şey söylemiş olması çocuğu tahrip eder. Baba bu özgürlüğü kendisinde hissediyor. Aynı şeyi acaba anne söylemiş olsa ben sevgilime gidiyorum diye kendisi rahatsız olur mu? E oluyorsa o zaman başkasını rahatsız edecek olan bir cümleyi kendisinden de nasıl söyleyebilir ki? Bu kadar özgür olmamak lazım. Evde aile reisinin mahcubiyet hissi içerisinde bulunuyor olması lazım. Annenin mahcubiyet hissiyle çocuklarıyla muhatap oluyor olması lazım. Evde efendim, çocukların vicdan ve etik değerlere saygılı olabilmesi için öncelikle anne babanın o etik ve ahlaki değerleri benimsiyor olduğunu göstermiş olmaları lazım. Yarın farklı şeylerle karşılaşıldığında geriye dönüş çünkü çok zor oluyor. Ben vazgeçtim öyle söylemekten pişman oldum deseniz de Oluşmuş olan çocuğun ruhu eğer sizin benimsemeyeceğiniz hareketleri yapıyorsa çocuk vazgeçmeyebilir. Siz vazgeçseniz de. Efendim Duygu Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. Duygu Hanım, hocam benim 5 yaşında bir kızım var. Kızım hep bir kardeşi olmasını istiyordu ve oturup dualar ediyordu. Şu an 21 haftalık hamileyim. Geçen haftaya kadar kızıma söylememiştim. Çünkü sizin programınızda 6 veya 7. aylardan önce söylemememiz gerektiğini söylemiştiniz. 9 aylık süreyi bekleyemeyeceklerini söylemiştiniz. Geçen hafta kızım rahatsızlandı ve hastanede kaldık. Bir gece o zaman sevinmesi için kardeşi olacağını söyledim. Ve şu an çok mutlu. Bundan sonra ne yapabilirim? Diğer bir sorum biz Amerika'da yaşıyoruz ve kızım anaokuluna gidiyor. Ve buranın tatilinden etkilendiğini hissediyorum. Kızıma anlatıyorum bizim Müslüman olduğumuzu ve bizim o tatilleri kutlamadığımızı. Sonra bildiğini söylüyor ama benim de şüpheler ve tereddütler var. Bunlar normal mi? Cevabınızı mail olarak da atarsanız sevinirim diye sormuş Duygu Hanım. Şimdi şöyle söyleyeyim iki tane soru var. Birincisi evet çocuklara eğer erken vaktinden erken kardeşinin olacağını söylerseniz o takdirde çocuklar geçecek olan 9 ayı lüzumsuz hayallerle lüzumsuz beklentiler ve lüzumsuz kaygılarla karşılaşabilirler. Kardeşi doğduğunda kendi başına neler gelecek, o da sınıfı alacak, annem daha mı çok sevecek onu, ben yalnız mı kalacağım gibi bir takım kaygıların içerisine girebilir. Bunun önüne geçmek için söylemiştik biz bunu 6 ya da 7. ayda yani annenin fiziğinde belirgin bir değişiklik olmadığı süre içerisinde anne çocuğuna böylesi bir haberi erken yaşta vermemesini ve eğer verecekse de Annenin fiziğinde belirli bir değişikliği hissetmeden, annenin fiziğinde belli bir değişiklik ortaya çıkmadan önce çocuğa bu türlü bir haberin verilmesinin erken bir haber olacağı için verilmesini tavsiye etmemiştim. Şimdi burada durum tabi birazcık farklı çocuk hastanede yatınca onu birazcık motive edebilmek için, onu birazcık neşelendirebilmek için, yaşama sevincini yeniden yerine getirebilmek için verilmiş bir haber var şu anda. Yani bundan sonra yapılacak olan şey çok fazla değil. Kaygılandırmamak lazım. Sizin açacağınız bir konuyla kardeşini dillendirmemek lazım. Çocuk eğer kardeşiyle ilgili sorular sormaya başladığında, kardeşiyle ilgili sorduğu sorulara net cevaplar vermek lazım. Ve şu andan itibaren de kardeşini bekleyen, kardeşini efendim geldiği zaman hayatında değişiklik olmayacak olan bir abla konumuna Hissine onu getirmek lazım. Yani aşırılığa kaçmamak lazım. Örneğin şu türlü sözler kardeş bekleyen bir çocuk için tam bir cinnet halidir. Kızım kardeşin doğacak olmuş olsa da korkma ben seni seveceğim. Bu şu demek, demek ki sevmeme ihtimali var. Demek ki korkulacak ortada bir şey var. Annem beni bir şeye ikna ediyor. Yahut da kardeşin doğacak bak işte kardeşine de o zaman oyuncaklar alacağım sana da oyuncaklar alacağım. Bu de da ekleri var ya, kardeşler arasındaki kullanılan D-da, anne babanın kardeşleri tarif ederken kullandığı D-da ekleri. Sana da oyuncak alacağım, sana da elbise alacağım, seni de seveceğim. Bu de da ekleri kime karşı söyleniyorsa onu ikinci sınıf bir konuma iter. Kardeşine oyuncak alacağım, sana da alacağım. Ne demek yani sana da? Şimdiye kadar sadece ben vardım şimdi önce kardeşim ondan sonra mı bana diye bir intiba uyanır çocuğun ruhunda. Dolayısıyla kardeşiyle alakalı kuracağınız cümlelerde de da eklerini sakın kullanmayın. Efendim kardeşini sizin beklediğiniz gibi bir evlat beklediğiniz gibi onun da bir kardeş bekliyor havası içerisinde hazırlığı ortaklaşa ve birlikte yapıyor olarak sürdürmeniz geri kalan aylarınızı tavsiye ederim. Çok üzerinde durmayın, çok abartmayın, efendim doğal olmaya çalışın. İkinci sorunuz ise oldukça önemli, şu anda yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz için oldukça önemli. Türkiye içerisinde de önemli, tabii kültür karmaşası var Türkiye'de. Bir baskın kültür oluşturma merakı var. Kim hangi kültüre sahipse, o diğer kültür veya diğer gruplar üzerinde, diğer kesimler üzerinde bir... Hakimiyet kurma savaşı var Türkiye'de nedense. Hangi kesim hangi kesmin üstünde ne kadar hakimiyet kurarsa kendisine o kadar rahat olacağını düşünüyorum. Halbuki bu yanlış bir davranış. Özellikle yurt dışında şu anda yaşayan dinleyicilerimiz için, efendim Christmas gelecek önümüzdeki ay, yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz bu sözlerimi çok yakından tanıyacak çünkü uzunca süreler ben de o yurt dışındaydım. Efendim bu günler yaklaştığı zaman Aralık ayı girdiği zaman sokaklar Sint Nikolaslarla dolu olmuş olur. Sint Klaslarla dolu olmuş olur. Hani Türkiye'de de bunun ismi galiba Noel Baba diye anlatılıyor. Noel Baba. Noel kutlamaları diye anlatılıyor. Şimdi çocuklar tabii yurt dışında oldukça etkileniyor bunlar, Çünkü rengarenk sokaklar, çamlar, çamların üzerinde lambalar, Sint Nikolaslar ellerinde... Çiçekler ile ellerinde şekerler ile çocukları sevindirmeye çalışıyorlar. O kültür içerisinde bir Hristiyan kültürü içerisinde çok sempatik duruyor. Aileler çok mutlu oluyor sokaklarda Sint Nikolasları gördükçe. Ancak burada tabii tedirginlik yaşayanlar da oradaki yabancılar, oradaki Müslümanlar oluyor. Şimdi burada çocuğu çok engellemek ve bu sosyal yaşamın içerisinden soyutlamak aslında çocuğun ezilmesine de neden olabilir. Çocuğun dışlanmışlık hissine kapılmasına da neden olabilir. Burada yapılması gerekli olan şey şu, yani ikiye ayırmak lazım. Bir, kültürel olarak veya bir eğlence olarak efendim, Aralık ayı şenliklerine, Aralık ayı etkinliklerine çocuğun dahil olması. İkincisi ise dini ayinler kısmı. Eğer siz bir Müslüman olarak Hristiyan kültüründeki veya dinindeki bir kiliseye gitmeyi, Orada ayinlere katılmayı doğru bulmuyor iseniz ki çocuklar eğer erken çocukluk döneminde olsun veya işte ilk öğretim döneminde olmuş olsun iki dini aynı anda yaşarlar ise o takdirde içlerinde bir çelişki oluşabilir. Yani hangi din veya birçok din ve bunların içerisinde nereden belli ki İslamiyet'in doğru olduğu veya anne babasının dininin doğru olduğu gibi. Birçok şeyi o yeniden ölçüp biçip tartması lazım o din arayışı içerisinde. Bundan da çocuk yorulup bir yerde de sınıfta kalabilir. ama zaten herkesin bir dini var ne biliyoruz ki 12. de din bizimki de din diye böyle garip bir efendim şeyin içerisine girebilir. Dolayısıyla eğer anne baba din kısmını ayrı olarak tutar ise sadece kültür kısmıyla Sint Nikolas kutlamalarında çocuğunu efendim serbest bırakır ise... Gitsin efendim çan sallayan o dedenin yanına yaklaşsın onunla konuşsun efendim onunla irtibata geçsin Bunda bir mahsur olduğunu düşünmüyorum. Artı bir şey daha söyleyeyim belki işte ilkokullarda Noel'in son günlerinde özellikle Noel yemekleri yeniliyor bütün okullarda yeniliyor bu layık okulda olsun ister dini okullarda olmuş olsun Hristiyan katolik okullarında olmuş olsun. Şimdi o yemeklere çocuk gitse arkadaşlarıyla birlikte olup neşelenecek. Gitmezse de herkes bütün arkadaşları o hazırlığın içerisindeyken kendisini dışlamış gibi hissedecek. Dolayısıyla o, o türlü yerlere gitmesinde çocuğun sosyalleşmesi açısından da fayda var. Ama bir tek çizgi koyalım oraya. Eğer çocuğun bir dini ayine dönüşmüş olan bu kutlamalar... ...kısmı yaşanacaksa orada... ...ki orada birazcık endişe etmek lazım... ...yoksa kültürel olarak... ...bu türlü etkinliklere dini katmadan... ...kültürel olarak etkinliklerde bulunması... ...gerekir diye düşünüyorum... Fenim sırada Emine Hanım'ın mesajı var... ...hocam sizin programlarınızı 4-5 aydır... ...reşimle birlikte dinliyoruz... ...çok istifade ediyoruz... ...sorum şu... ...9 yaşında kızım ile ilgili... ...hamile olduğumu öğrendim... ...bu durumu kızımla nasıl ve ne zaman söylemem gerektiğini... ...ne şekilde davranmam gerektiğini bilemiyorum... 2004 yılında 6 günlük kardeşi vefat etmişti. O zamandan beri tırnak yeme alışkanlığı var. Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim demiş Emine Hanım. Emine Hanım biraz önce benzer bir mesajı cevaplandırdık. Eğer mümkünse 6. 7. aya kadar yani fiziğinizde bir değişikliği kızınız hissedinceye kadar hissedebileceğini siz düşününceye kadar bir şey söylemenize gerek yok. Çünkü gereksiz yere bir beklentinin ve kaygının içerisine de sokabilirsiniz çocuğunuzu. Ancak burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Çocuğunuz eğer sizden önce, sizin söylemenizden önce birisinden duyacak ise... ...sizin hamileliğinizi, işte dayısından, teyzesinden, halasından gibi birilerinden duyacak ise... ...o takdirde onlardan önce siz söylemeniz lazım. Yani siz geciktirirken aynı zamanda çocuğunuzun başka yerlerden de bilgi alması... ...ihtimalini de değerlendirin... ...diye tavsiye ederim... ...fiziğinizdeki değişikliği önce o sezer de... ...anne hayırdır inşallah... ...yoksa bir kardeşim mi olacak... ...gibi bir soru sorarsa... ...sizden önce o takdirde o da doğru olmaz... ...dolayısıyla siz... ...fiziğinizde oluşacak olan değişikliği... ...şimdi kız fark eder diye... ...eğer hissettiğiniz zaman... ...o anda siz... ...kızınızdan önce söylemeniz lazım... ...sizi algılamadan önce... Efendim son mesajımızda Mustafa Bey'den Mustafa Bey şu soruyu sormuş selam Adem Bey ben Mustafa benim ilk öğretim beşe giden bir oğlum var sıkıldığı zaman veya bir şeyi başaramadığı zaman ağlıyor söz dinlemiyor bir şey buyurduğun zaman yapası gelmiyor acaba nasıl bir yol önerirsiniz şimdi Mustafa Bey bu sözlerinden ben şunu anlıyorum sözlerinizden şunu anlıyorum çocuğunuzun üstünde baskı var. Bir şey buyurulduğunda yapası gelmiyor ise o takdirde buyurulan şeyin ya da buyuran kişinin altında ezilmiş olan bir çocuktan bahsediyorsunuz. Ve bu çocukların genellikle bir şey ifade ederken anne babalarıyla konuşurken içlerinde kaygı oluştuğundan dolayı yanlış yapma endişesinden dolayı da bir şey söylerken ya da ona bir şey söylediğiniz zaman kızdığınız zaman ağlamaya başlarlar. Dolayısıyla çocuğunuzun üzerinde bir baskı var, buyurucu bir baskı var. O buyurucu baskıyı kaldırın derim size. Efendim bugünlükte yaynımız burada son buldu. Yarın yine aynı saatte gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışacağız. Efendim yarına kadar hoşçakalın. Pedagog Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de.